Bin seneden beri bu fedakar millet, bütün ruhu canıyla Kur'an'ın hizmetinde emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde, elli sene sonra o parlak mazisini dehşetli kedar, belki mahvedecek bir kısım nesli'atinin eline elbette Risale-i Nur gibi bir hakikati verip, o dehşetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye ve bataniye bildiğimizden, bu zamanın insanlarını değil, o zamanın insanlarını düşünüyoruz.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 Çünkü bir Müslüman başkasına benzemez, dini terk edip İslamiyet seiyeessinden çıkan bir müslim,dalareti mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez. Evet, eski terbiyeyi İslamiyeyi alanların yüzde elli'si meydanda varken ve an anatı milliye ve İslamiyeye karşı yüzde elli lakaytlık gösterildiği halde, elli sene sonra yüzde doksanı nefsi emmareye tabi olup,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 ve arabî bir risalemin fiyatı olan 10 banknotu buradaki bir adama gönderip ta Isparta'da tab masrafını veren o nüsalar sahibine verilsin diyen mektubu yüzünden hem adliye hem hükümet bana sıkıntılar verip hem vasıta olan adamı tahri etti. Bu sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan bir adi mektubu hem 6 ay zarfında bir tek adi muhabereyi bu kadar büyük bir mesele suretine getirmek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 Bu zamanda dalâlet fenden ilimden geldiği için ancak onları izale etmeye ve nesli atiden o belaya düşen kısmını kurtarmaya, karşılarında dayanmağa Risale-i Nur gibi her cihetle mükemmel bir eser lazımdır. Risale-i Nur'un bu kıymette olduğuna delil şudur ki, 20 seneden beri benim şiddetli ve kesretli bulunan muarızlarım ve şiddetli tokatlarını yiyen filosofların hiçbirisi Risale-i Nur'a karşı çıkmamış ve cerhedememiş ve çıkamaz. Ve dokuz ay, üç atlıye ve merkezi hükümet ehli vukufu yüz kitaptan ibaret edzalarında bizi mesul edecek bir tek madde bulamamalarıdır. Ve binler ehli dikkat olan Risale-i Nur şakirtlerine kanatı kat iye veren, işaratı Kur'aniye ve ihbaratı gaybiyeyi alebiye.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 ve bize de sabır ve tahammül ihsan eylesin. Amin. Gayri resmi fakat tecridi mutlakta Said Nursi Bismihi Sübhaneh Ve fil emr emriyle kardeşlerimle bir meşverete muhtacım. Aziz Sıddık kardeşlerim, şimdi bir emri Vaki karşısında bulunuyorum. Benim iyaşem için her gün iki buçuk banknot, hem yeniden benim için bir hane, mobilyası ile beraber ve istediğim tarzda yaptırmak için emir gelmiş. Halbuki 50-60 senelik bir düsturu hayatım bunu kabul etmemek iktiza eder. Gerçi Darul hikmet -ül İslamiyede bir iki sene maaşı kabul ettim. Fakat o parayı kitaplarımın tabına sarf ederek ve ekserini meccanen millete verip milletin malını yine millete iade ettim. Şimdi eğer mecbur olsam ve size ve Risale-i Nûr'a zarar gelmemek için kabul etsem Yine ileride millete iade etmek üzere saklayacağım. Zarureti kat'iye derecesinde kendime yalnız az bir parça sarf edeceğim. İşittim ki eğer reddetsem, onlar hususan lehimde iaşem için çalışanlar gücenecekler. Ve aleyhimde olanlar diyecekler, bu adam başka yerden iaşe ediliyor. O betbahtlar, iktisadın harikulade bereketini bilmiyorlar. Ve iki günde beş kuruşluk ekmek bana kafi geldiğini görmemişler ki bütün bütün asılsız bir evhama kapılıyorlar. Eğer kabul etsem, yetmiş senelik hayatım gücenecek ve bu zamandan haber verip tama ve maaş yüzünden bid alara giren ve ihlası kaybeden alimleri tokatlayan imama Ali radıyallahu anh dahi benden küsecek ihtimali var. Ve Risale-i Nur'un hakiki ve safi olan ihlası beni de ihlassızlıkla ittihat etmek ciyeti var. Ben hakikaten tahayyürde kaldım. Ben işittim ki, eğer kabul etmesem, beni daha ziyade sıkacaklar ve belki Risale-i Nur'un tam serbestiyetine ilişecekler. Hatta şimdiki tazdikleri, beni o iaşe tekliflerine mecbur etmek için imiş. Madem hal böyledir, ''İnne-d-darurat, tübih-ül-mahdurat'' kaidesiyle, zaruret derecesinde olsa, inşallah zarar vermez. Fakat ben reddettim, reynize havale ediyorum. Aziz kardeşlerim, beni merak etmeyiniz. Ben her zahmette bir eseri rahmet ve bir lemay inayet gördüğümden sıkılmıyorum. Sizin gayret ve ciddiyetiniz ve yardımınız her sıkıntıyı izale eder, daimi sürur verir. Burada Abdülmecid, kardeşim hükmünde ve hanedanı da benim hanedanım olması cihetiyle en çalışkan ve fedakar Mustafa Acet, hem küçücük bir hüsrev, hem küçücük bir Abdurrahman hükmünde, ceylan namında çok çalışkan bir çocuk, Risale-i Nur'a tam hizmet ediyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, size Melaki'ye ait, meyvelerin bir parçasını daha gönderdim. Mahkeme reisi, kitaplarımı bana vereceğini söylemesi üzerine, Denizli'ye iki vekaletname gönderdim. Burada bana şiddetli bir tecrit ve tazdik verildiğine merak etmeyiniz. İnayet-i Rabbani'ye devam ediyor. medar ibrettir ki, Burada Risale-i Nur serbest okunup yazılırken, hilaf-ı adet, başta bu kış, yaz gibi gittiğini çok adamlardan işittim. Ne vakit bana ve Risale-i Nur'a hücum edildi, yazdırılmadı, tatil oldu, gayet şiddetli bir kış başladığı gibi, Afyon'a şekva suretinde yazılan hasbihal ve zelzeleleri, Risale-i Nur'un tatiliyle münasebetler gösterdiği cihetini, inanmayanlara güya inandırmak için, aynı taarruz zamanında başlayıp, şimdiye kadar ara sıra hafifçe sarsar, ikaz ediyor diye işittim. Hem ne vakit Risale-i Nur'a ilişilmişse, bir nevi umumi korku başlamış görüyoruz. Demek bu vatanın belalardan muhafazası için Risale-i Nur bir katî vesiledir. Madem böyledir, millet ve vatanı sevenler Risale-i Nur'u serbest bıraksınlar ve okusunlar ve okutsunlar. İhaşi için tahsisatlarından, yalnız masraf borçları vermek için bir tek defa sekiz günlük tayinatı kabul ettim daha istemem." dedim. Aziz Sıddık tam metin kardeşlerim, şehit merhumun berzahta okuması ile mesrurane meşgul olduğu nur risalelerini, dünyada kendi yerinde çalışmak ve beni de çalıştırmak için yazılmışlar gibi tam vaktinde yetişti ve Medrese-i Yusufiye'nin üç tatlı meyvesini ve Kur'an'ın kutsi ve firdevsi binler meyveler veren üç hizbini beraber getirdi. İki kahraman mübarek, Yazdıkları güzel iki meyvelerinin tarzında ve kıtasında on birinci meselesini dahi yazıp, dört beş nüsha hizb-i nuriye varsa ve beş altı hizb-i Kur'aniye ile beraber gönderilse münasiptir. Ve husrevin fıkrası on birinci meselenin ahirinde kaydedilsin. Size bu defa ayet kürsinin arkadaşı ve tetinmesi iki üç ayetin bir nükte-i icaziyelerine dair bir parça gönderdim. Daha tamamlamaya bir ihtar almadım, noksan kaldı, pek acelelikle yazıldı. Ehemmiyetli sırlar göründü, fakat dünyaya bakmamak için tamam ve açık yazdırılmadı. Eğer hoşunuza gitse, on birinci meselenin haşiyesinin bir layıkası olarak kaydedersiniz ve icazı Kur'an risalesinin zeyillerinde hem el-felak nüktesini hem bunu yazarsınız. Kardeşlerim hiç merak etmeyiniz. Kat'i kanaatım geldi, bizler bir inayet altında, gayet ehemmiyetli bir hizmette, ve ihtiyar ve iktidarımız haricinde bir desti gaybi tarafından istihdam ediliyoruz. Çok defa asa en tekrahu şey en wahuwa khairun lekum sırına mazhar oluyoruz. Bu çalışmada zahmet pek az, ücret pek çok. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin gayet mübarek ve cennet meyveleri gibi şirin hediyelerinizi ve denizli cihetindeki beşaretinizi aldım. Şimdi bu dakikada pek çok işler beni uzun konuşturmayacak kısa kesmeye mecbur oldum çünkü hediyeyi getiren çabuk gidecek diye acele yazdım. Evvela son parçada başta bil urvetil butka 1344 sehvidir. Eğer okunmayan iki hemze ve medde sayılmazlarsa sehvid değil. Hem çok manidardır. Doğrusu 1347'dir ki parçanın ahirinde tekrar doğru yazılmış. Hem baki kalan kısmı hem ehemmiyetli hem dünyaya baktığı için ve alaktaki innel insane leyatga o parçadaki tağuta baktığından şimdilik yazdırılmadı. Ve saniyen, fihristede âyet-i hasbiye olan dördüncü şuâ'ın fihristesi, ihtiyar lem'asının on dördüncü ricası yerinde yazılsın. Hakikaten münasip görünüyor, tam bir ricadır. Salisen yirmi sekizinci lem'anın yirmi sekizinci nüktesinin aynı, fihristesi değil, on beşinci sözün ahirinde yazılsın. Çünkü ikisi aynı hakikatten bahsediyor. Rabian, merhum Hafız Ali'nin lemalarını tasih ettim, yakında inşallah gönderilecek. Bugünlerde mübarek kahramanların Firdevsi ve Yusufi meyvelerini tasih ederken, o risale bana o derece kuvvetli ve kıymetli göründü ki, bağırarak dedim, bütün çektiğimiz hapis sıkıntıları yüz misli ziyade olsa da, Yine bu meyve risalesi, yüz derece daha fazla iş görmüş. En muannitleri de imana getirerek, geniş dairelerde kendini zevkle okutturuyor. Ey bana sıkıntı veren bedbahtlar! Bana ne yaparsanız yapınız, beş para vermem. Başımıza ne gelse ucuzdur, aynı inayettir ve mahzı rahmettir diye tam teselli buldum. Umum Risale-i Nur talebelerine selam ve selametlerine dua ederiz. Said Nursi bu istida, üç makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir haz olmak için gönderildi. Yirmi seneden beri sabredip sükût eden bir mazlumun şekvasını dinlemenizi istiyorum. Hürriyetin en geniş suretini veren cumhuriyet hükümetinde, her bir hürriyetten men edilmekle beraber, düşmanlarım, benim aleyhime her cihetle serbest olarak beni eziyorlar. hürriyet vicdan ve Hürriyeti fikri fikr ilmiyeyi temin eden cumhuriyet hükümeti,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 Kur'an'ı hakimin sırrı hakikatiyle ve icazının tılsımı ile benim ve Risale-i Nur'un programımız ve mesleğimiz ve bilfiil semeresini gördüğümüz ve çalıştığımız ve gayi hareketimiz ve hedefimiz ölümün idamı ebediysinden imana tahkikiyle bir çareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhafaza etmektir. İşte Risale-i Nur, üç ehli i Vukuf heyetinin ve üç mahkemenin incelemesinden geçtiği halde, bu iki vazifeyi kutsiyeden başka, kasti olarak dünyaya, idareye, asayişe dokunacak ciheti olmadığına, yirmi senelik hayatım ve yüz otuz Risale-i Nur meydanda cerh edilmez bir hüccettir. Evet, mahkemece dava ettiğim ve benimle münasebettar bütün dostlarımın tasdiki altında, yirmi seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan, dinlemeyen, ve bu kadar muhtaç olduğu halde istirahatı için hiç müracaat etmeyen ve 10 seneden beri hükümetin erkanlarını birkaçı müstesna olarak bilmeyen ve dört seneden beri dünya harbinden ve hadisatından hiç haber almayan ve merak etmeyen bu biçare mazlum Sait hiç imkanı var mı ki ehli siyasetle uğraşsın ve idareye ilişsin ve asayişin ihlaline meyli bulunsun eğer zerre miktar bulunsaydı